Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 22 ayettir. Buruc burçlar anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla وَالْسَّمَاءِ ذَاتِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْبُودِ. Burçlarla süslü göğe, geleceği vaad olunan kıyamet gününe, şahid ile meşhuda kasem ederim ki, قُتِلَ أَصْحَابُ الْخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا 111. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 112. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد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 Aziz ve Hamid, mutlak galip ve bütün övgülere layık olan Allah'a iman etmeleriydi. Allah her şeye şahittir. İnnellezîne fetenul müminîne vel müminâti thumma lem yetûbû felehum azâbu cehennem felehum azâbu cehennem ve lehum azâbul harîm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 <Sessizlik> Nitekim o orduların Firavun ve Semud milletlerinin başlarına gelenleri mutlaka öğrenmişsindir. Belellezine <Sessizlik> Fakat kafirler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 Beşer sözü değildir, o levh-i mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'an'dır.